فقضى هذا فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد محترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. <gülüyor> kardeşlerim, imanın şubelerinin 72. şubesi <gülüyor> El-Ghira El kelimesi kardeşlerim kıskançlık manasına geliyor. El-Miza kelimesi de kadınlarla erkeklerin bir arada oturup daha sonra birbirleriyle mizahlaşmaları ve konuşmada haddi aşmaları manalarına geliyor. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Kuv anfusakum ehlikum naran wa Ey Müslümanlar, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. O öyle bir ateştir ki onun yakıtı insanlar ve taştır buyuruyor Allah azze ve celle. Ve yine diyor ki o mümin kadınlara söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar. Sahih Bukhari'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Muhakkak ki Allah azze ve celle kıskanır ve bir mümin de kıskanır ve Allah azze ve celle'nin kıskanması mümin bir kulunun haram bir şeyle Allah'a yaklaşması veya haram işlemesidir buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ummu Seleme radıyallahu anha Buhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Sallam kendi yanındayken muhannes birisi girdi diyor. Kardeşlerim muhannes kelimesi davranışlarıyla ve sözleriyle kendisini kadına benzeten erkek demektir. Yani toplumumuzda görmüşüzdür. Ya bilmiyorum kendisi isteğiyle bunu yapıyor veya bilmiyorum bir hormon bozukluğu mudur ama görünüş olarak erkektir ama söz olarak ne bileyim kırıtma olarak veya davranış olarak nedir? Kadın gibi hareket eden erkek Muhanne. <gülüyor> ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o tür kimselerin bizim diyor yanımıza girmelerini yasakladı duyuruyor, buyurmuş, e, yasaklamıştır. Allah Resulü Vesselam. Kelime anlaşıldı mı kardeşler? Muhannet. Ve sözüyle davranışıyla kendisini kadına benzeten erkek demektir. Ve Allah Resulü Vesselam onların yanına girmesini ne yapıyor? Yasaklıyor. Evet. Yine Said bin Ubade radıyallahu anhu diyor ki, şayet diyor ben kendi hanımımın yanında bir erkeği görsem hemen kılıcımı çeker onun kafasını uçururum diyor. Ve bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a bildiriyorlar. Ve diyor ki Allah Resulü selam sizden Said bin Ubade radıyallahu anhu'nun kıskançlığını mı, kıskançlığına mı şaşırıyorsunuz? Vallahi Allah kıskançtır. Allah hepinizden ben kıskancım. Allah hepinizden kıskançtır diyor ve Allah Azze ve Celle bundan dolayı her türlü görünen ve görülmeyen bütün fuhşiyatı, bütün her türlü kötülüğü muhakkak ki haram kılmış, yasaklanmıştır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kardeşlerim 73. şube şubemiz el-iradu anil lagvi el, -iradu el kelimesi kardeşlerim ki Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle kad aslahul mu'minun alladenehum fi salatihim khashi'un vellezinehum anil lagvi mu'ridun Muhakkak ki müminler felaha kurtuluşa ermişlerdir. Ve Allah azze ve celle onların vasıflarından bahsederken alladenehum fi salatihim khashi'un muhakkak ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler ve yine o mu'minler ki vellezinehum anil lagvi mu'ridun onlar lagv'dan da yüz çevirmişlerdir diyor. El lagv kelimesi kardeşlerim e, kelime olarak boş söz manasına geliyor. Yani ne dünyalık ne de ahiretlik hiçbir manası olmayan sana hiçbir şekilde faydasının ecrinin sevabının geri dönmediği boş söz. Yani bizim kültürümüzle lakırtı manasına geliyor. Hiçbir faydası yok. O yüzden Allah Azze ve Celle o müminlerin sıfatlarını sayarken onlar boş sözden de ne yaparlar? Yüz çevirirler. Bunu nasıl anlayabiliriz kardeşler? Düşünün bir Resul ki öyle bir Resul Hatimul Enbiya peygamberlerin sonuncusu gelmiş geçmiş bütün insan, e, gelmiş geçmiş günahları bağışlandığı halde Allah Resulü ne diyor? Ben günde 70 sefa, bir rivayette yüz sefer Allah'tan tövbe-i dilerim diyor. Neden? Çünkü boşa Allah'ın zikriyle geçirmediği vaktinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'ye tövbe-i istihbarda bulunuyor. Bir düşünün biz günümüzde 24 saatimizde ne kadar boş işle uğraşıyor ve ne kadar boş laflarla uğraşıyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? O müminlerin sıfatlarından bir tanesi de boş sözden uzak dururlar. Allah'ın zikrinin olmadığı, kendilerine hiçbir menfaat sağlamayan her türlü bu sözden nedir? Uzak durur o müminler. Allah Azze ve Celle bizi o müminlerden eylesin kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ la يَشَدُونَ زُورًا Onlar yalan yere şahitlik yapmazlar. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا Bo sözlerle karşılaştıkları zaman veya boş söz söyleyen insanlarla karşılaştıkları zaman vakarlı bir şekilde oradan çeker gider, orayı terk ederler diyor. Yine müminlerin vasıflarından bir tanesi. Ve idâ semi'ul lagh ve ardu anhu. Boş söz duydukları zaman. Allah'ın zikrinin olmadığı boş söz duydukları zaman oradan ne yaparlar? Yüz çevirirler buyurur. Allah Azze ve Celle Evet Belki o bu söz Kendileri için bir vebal bir günah da olabilir Kardeşlerim O yüzden bir müminin sıfatı nedir Onu terk etmesidir Ki hadiste kardeşlerim Biliyorsunuz daha ne defalarca Söylediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre Ali Radiyallahu Anhudan gelen Rivayette diyor ki Min husni İslami'l-nar'i yani bir, isla, bir kişinin kendisini ilgilendirmeyen bir şeyi terk etmesi nedir? O kişinin İslam'ının güzelliğindendir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden bir Müslüman kardeşlerim hiçbir faydası olmayan kendisini ilgilendirmeyen veya hiçbir faydası menfaati olmayan her türlü sözden, davranıştan nedir? Uzak durandır ki Kitap ve net bunu emreder kardeşlerim. Evet, yine imanın 74. şubesi ki inşallah bugün e, kitabımızı e, tamamlayacağız kardeşlerim. Cömertlik ve cömertliğin tersi cimrilikle alakalı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ يَدْخَلْ اِنَّمَا يَدْخَلُوا فَاِنَّمَا يَدْخُلْ عَنْ نَفْسِ her kim cimrilik ederse malını saklar, tutarsa muhakkak ki o kendi nefsi için cimrilik etmiştir. Çünkü düşünün neden bir kimse malını tasattıktı ettiği zaman yarın Allah katında muhakkak onun karşılığını bulacaktır. Eğer dünyada cimrilik yapıyorsa aslında insan kendi nafsine nefsine karşı nedir? Cimrilik yapıyor demektir. O men niyoka shuhun nefshe fa ulaik. Humul Her kim kendi nefsinin cimriliğinden korursa, işte kurtuluşa erenler, selah bulanlar onlardır buyurur Allah Azze ve Celle. Diyor ki, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun rivayet ettiği Bukhari ve Müslim'de gelen civayette, min yu'min يَوْمِنْ يُسْبِحُ الْعِبَادُ fihi اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلًا Muhakkak ki her gün Allah Azze ve Celle tarafından iki tane melek gönderilir diyor. Bir tanesi der ki diyor Allahümme a'ti munfiqal halasa. Ya Rabbi malını infak eden kimseye mümin kuluna onun hemen bir mislini ver der diyor. Onun arkasını getir telef etme ya Rabbi öbürde de der ki Allahümme a'ati mumtiken telefe. Ya Rabbi sen mal verdiğin halde malını elinde tutan, infak etmeyen kimsenin malını da tenef et, ya Rabbi diye dua eder diyor. İlla telefe derken kardeşlerin malın yok olması manasına da gelmez. Bazen Allah Azze ve Celle insanlara çok mal verdi, verdiği halde ne yapar? Onun bereketini alır. İnsanlar onun bereketini bulamazlar. Ama diğeri Darlık içinde dahi olsa, sıkıntı içinde dahi olsa Allah için o malı vermesini bilir ve Allah Azze ve Celle de onun malına bereket verir kardeşlerim. Ve yine Adi ibn Hatim radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Özellikle. Aleykümselam aleykümselam. İttekun nara ulev bişikketem ratin yarın hurma tanesiyle bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün Allah Resulü Selam bayanlara, sahabe kadınlarına vaz ediyor ve diyor ki bana cehennem gösterildi ve cehennemliklerin çoğunu kadınlar olarak gördüm diyor. Birisi diyor ki ey Allahın Resulü neden o kadınlar kafir oldukları için mi cehenneme girmişlerdir? Hayır diyor. Onlar ne yaparlar? kocalarına karşı, nimete karşı körlük ederler diyor. Onlardan birine yüz tane iyilik yapsan, bir tane kötülük yapsan, zaten ben senden ne iyilik gördüm ki der diyor. Ey kadınlar topluluğu, nafakayı, sadakayı çoğaltın, yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden kurtarın buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki, Allah Teala "En fi kıyadna Ademün aleyk ey ibn Adem oğul sen infakta bulun ki Allah da sana infakta bulunsun. Eğer sen tutarsan Allah da sana nimetlerini tutar diyor. Birisi geliyor Allah Resulü Aleyhisselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü eyü'l İslam'ın hayır. İslam'ın hangisi daha hayırlı? Yani İslam amellerinden hangi amel daha hayırlıdır diye soruyor. Kardeşlerim, sahabelerin sorularına baktığımız zaman hep böyle kendilerini hayra teşvik edici, kendilerini cennete götürücü sorular, çok dakik sorular soruyor. İslam'da hangi amel daha hayırlıdır? Ey Allah'ın söyle. Tut ey me, yemek yedirmendir. <Sessizlik> ve teqra'u selame ala men arafta -o -man ve men nem ta'rif. Ve Tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Diyor ki enes anhu, hadimun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hizmetkarı. Kendisi Medine'ye Medine hizmet ettiği zaman insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler hediye ederken Enes radıyallahu anhunun annesi de o 10 yaşındaki Enes'ciyi getiriyor. Allah Resulüne hizmetkar olarak veriyor. Ve Enes radıyallahu anh Allah Resulüne 10 sene hizmet ediyor. Ve hadisinde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İslam adına İslam için bir şey istenildiği zaman muhakkak verirdi. Öyle ki diyor bir adam geldi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki dağın arasındaki bir vadi dolusu koyunu o adama verdi diyor. Sonra adam dedi, kavmine döndü ve dedi ki ey kavmim teslim olun İslam olun, Müslüman olun. فَاِنَّ مُحَمَّدَنْ يُعْتِي اَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَ Muhakkak ki Muhammed aleyhissalatu vesselam hiç diyor fakirlikten korkmadan veriyor da veriyor diyor. Daha sonra bir insan ki diyor sırf dünya menfaatı için Müslüman olurdu, sonra diyor az bir zaman geçer, İslam o dünya ve içindekilerden kendisi için çok daha hayırlı gelirdi diyor. Evet kardeşlerim, öncelikle dünya menfaati için Müslüman olan o kimse, daha sonra İslam'ın imanın lezzetini aldığı zaman dünya onun için ne yapıyor? artık lezzet alınamaz bir yer haline geliyor. Allah için yaşayıp, Allah için seven ve Allah için bir araya gelen insanlar haline geliyor ki Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ma nekasat sadakatun min malin muhakkak ki sadaka vermekten dolayı mal azalmaz diyor. Ve Allah diyor bir kulu affetmesi dolayısıyla ancak onun izzetli şerefini artırır. Bir kimse Allah için tevazulu olduğu zaman da Allah Azze ve Celle onu derece olarak yükseltir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim Tirmizi'de gelen bir rivayette Ebu Kefşe Ömer İbnu i Sa'del Enmari radıyallahu anhu sahabi diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki Üç kısım vardır ki onları size söyleyeceğim ezberleyin dedi diyor. Muhakkak ki bir kimsenin bir kulunmalı sadaka dolayısıyla eksilmez. Eğer bir kimse kendisine zulmedilir ve bu zulüm sebebiyle sabrederse Allah Azze ve Celle onun izzetini şerefini artırır. Eğer bir kimse kendisini dilenmeye, insanların eline bakmaya alıştırırsa, o kendisine o kapı, kapıyı açarsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle de ona fakirliğin kapısını açar diyor. Daha sonra dedi ki Allah Resulü Selam size bir söz söyleyeceğim, onu iyi ezberleyin. اِنَّمَ الدُّنْيَا لِيَرْبَعَةِ نَفَارٍ Muhakkak ki dünya dört kişi içindir dedi diyor. Bir kul ki Allah Azze ve Celle ona hem mal hem de ilim vermiştir. İki nimet bir arada. Hem mal hem ilim. O kimse diyor onunla Rabbisinden korkar. Onunla akrabalarına yardım eder. Ve Allah'ın kendisine verdiği o malın hakkını bilir. İşte bu diyor derecelerin en güzeli, en yükseğidir diyor. Düşünün kardeşlerim. Allah azze ve celle hem mal vermiş hem ilim vermiş. Bununla Adam ne yapıyor? O malı hem Allah yolunda harcıyor hem o malın Allah, Allah azze ve celle'nin o mal üzerindeki hakkını biliyor ve ona göre değerlendiriyor, yerine getiriyor. İşte diyor menzillerin, makamların en yücesi budur diyor. İkinci bir sınıf insan vardır ki diyor Allah azze ve celle ona ilim vermiştir ama mal vermemiştir. Çünkü Allah azze ve celle bazen iki nimeti bir arada vermeyebiliyor. Kimisine hem mal hem ilim verirken bu adama da sadece ilim vermiş ama mal vermemiş. Bu adam sadık bir niyetle, güzel halisane bir niyetle der ki diyor Allah'ım şayet falan canım diyor. Malı gibi benim de malım olsaydı onun infak ettiği gibi muhakkak ben de infak ederdim. Ve bunu hakikaten güzel bir niyetle, sadık bir sözle söylüyor. İşte diyor o ikisi Ecir'de nedir? Birbirine ortaktır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Aleyküm selamlar. Rahatsız. Bu iki sınıf insan nedir? Ecir'de sevapta birbirine eşittir diyor Allah Resulü vesselam. Sonra bir adam vardır diyor. Allah kendisine mal vermiştir ama ilim vermemiştir. O kimse ilim olmaksızın malını çarçur eder. O konuda Rabbisinden korkmaz. Onunla Akrabasına eğilikte bulunmaz ve onun o malın üzerinde Allah'ın hakkını bilmez de işte bu makam olarak en kötü makam budur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah mal vermiş ama ilim vermemiş. O da onun hakkını bilememiş ve malını çarçur etmiş, Allah'ın o mal üzerindeki hakkını bilmemiş. İşte bu diyor makam olarak en pis makamdır diyor Allah Resulü selam. Yine bir adam vardır dördüncü sınıf. Allah kendisine ne mal vermiştir ne de ilim vermiştir. Ve bu adam da der ki diyor eğer benim malım olsaydı falanca adamın günah işlediği gibi işte her türlü kötülüğü yaptığı gibi ben de onun gibi o kötülükleri o fiilleri yapardım der diyor. İşte bu da ne diye üçüncü sınıf insan gibi aynı pislikte aynı günahta birbirine eşittirler diyor. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendisine mal ve ilim veya en azından ilim verilen kullarından eylesin kardeşlerim. Ve üçüncü ve dördüncü sınıf insan ki makamların en pisi, makamların en aşağısıdır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri haktan ayırmasın inşallah. Ve imanın 75. suhbesi kardeşlerim, küçüklere merhamet etmek, büyüklere saygılı davranmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cerir İbni Abdullah radıyallahu Anhu'dan Buhari ve Müslim'de gelen civayette diyor ki <gülüyor> Men la yerhamin nase, la yerhamuhullahu Teala. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah azze ve celle rahmeti merhameti yüz parçaya böldü ve ondan 99'unu kendi yanında tuttu da bir tanesini bir tanesini yeryüzüne indirdi diyor. O yüzden kulları arasına yarattıklarının arasına indirdi. O yüzden diyor bir atın kendi yavrusuna basmamak için ayağını kaldırdığını görürsün buyuruyor. Allah Resulü selam. bu da e, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne indirdiği o bir merhamet sayesindedir diyor. Ve yine diyor ki aleyhissalatu vesselam küçüğümüze merhamet etmeyen büyüğümüzün kadrini, kıymetini, kadrini, hakkını vermeyen, bilmeyen bizden değildir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ebû Hüreyre radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam torunu Hasan radıyallahu anhu'yu öptü diyor. O arada Akra İbn Habis radıyallahu anhu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanında oturuyordu. Ve dedi ki ey Allah'ın Resulü benim 10 tane çocuğum var ve onlardan hiçbir tanesini öpmedim. Bunun üzerine Allah Resulü selam menna yarham, la yurham merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu aleyhissalatu vesselam ve diyor ki her kimin üç tane kız çocuğu olur onlara sabreder onlara yedirir, içirir, giydirir onlar onlar diyor o kız çocukları kıyamet günü kendisi için ateşten bir kalkan olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet, imanın 76. şubesi kardeşlerim. iki kişi arasını ıslah etmek, düzeltmekle alakalı. Allah Azze ve Celle اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ مَحَقَقْ ki müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu bir emir, emir midir kardeşlerim? Evet bu bir emirdir. Kardeşlerinizin arasını düzeldi. Eğer bugün yaşadığımız toplumda çevremizde bize nasihat etmeyen biri yoksa veya bizim gidip nasihat isteyip de nasihat vermeyen bir insan yoksa hakikaten bu büyük bir musibet büyük bir bela demektir kardeşlerim. Çünkü hakikaten nasihat İslam toplumunda insanları, toplumu ayakta tutan en büyük sebeplerden bir tanesi kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'deki emriyle Kardeşlerimizin arasını ıslah edin. Bu da ancak ve ancak nasihatla gerçekleşen bir şeydir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle çevremizde bizim nasihat istediğimiz ve bize nasihat eden insanlar var etsin kardeşlerim. Satta aslihu Allah'tan korkun ve aralarınızı düzelsin buyurur Allah Azze ve Celle. Beyine diyor ki, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ala aftali min darajatu siya sadaka, oruçtan, namazdan ve sadakadan derece olarak daha üstündün size haber vereyim mi diyor Allah Rasulü Sallam. Dediler ki, evet ey Allah'ın da söylüyor iki kişinin arasını ıslah etmek ve iki kişinin arasını bozmak da nedir? Kişinin e, takvasını ve huşusunu gideren ve güzel ibadetini gideren bir şeydir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve ne diyor ki aleyhissalatu vesselam bir kul diyor hiç Allah'ın rızasını düşünmeden öyle bir kelime konuşur ki hiç böyle manasını düşünmeden Allah da diyor onu ne yapar kabul eder ve onu katında derecelendirir de derecelendirir diyor. Sonra yine kul ki diyor bir kelime konuşur o da Allah Azze ve Celle'yi gazabına gider öfkelenir hiç umursamadığı halde Allah Azze ve Celle o kelimeyle onu diyor cehennemin dibine atar diyor. O yüzden kardeşlerim İnsanların, kardeşlerin birbirini ıslah etmesi, aralarını düzeltmesi, İslam'ın önem verdiği değerlerden bir tanesidir ki, bununla toplum ayakta tutar, ayakta durur, bununla toplum ne yapar? Kalkınır ve insanların arasındaki fesat böylelikle giderilmiş olur. Evet, geldik imanın 77.si ve kitabımızın son şubesi. En yuhibber racül akihil muslimi. مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ Bir Müslümanın, bir müsl kişinin Müslüman kardeşi için sevdiğini, kendi nefsi için sevmesi, bir Müslüman kendi nefsi için sevmediğini de, kendi için, Müslüman kardeşi için sevmediğini, için sevmediğini, kendi nefsi için de sevmemesi imandandır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, sizden la يُحِبُّ la يُؤْمِنَ ahadukum hatta ihbe li ahih ma yuhibbu bir mümin kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe kamil bir mümin olamaz buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam el <gülüyor> muslimu ahul muslimun müslüman Müslümanın kardeşidir la yuzlimuhu ve la ona zulmetmez düşmanına karşı ona yardım etmez her kim bir müslümanın hadesini giderirse Allah da onun bir hacetini giderir. Her kim dünyada bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyadayken bir Müslümanın bir ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü o Müslümanın ayıbını örter buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü dedi ki, zalim de olsa, mazlum da olsa, Müslüman kardeşine yardım et. Sahabe dedik ya Allah'a Resulü. mazlumu anladık, mazluma yardım edelim. Ama peki bir kardeşimiz zalim olursa ona nasıl yardım edelim? Olur ya hepimiz insanız, beşeriz. Zulm edebiliriz. Zulme de uğrayabiliriz. Peki zulmeden zalim kardeşimize nasıl yardım ederiz? İşte diyor onun da zulmünden diyor, vazgeçirirsin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da ona yardım etmektir. Evet. Dersimi kardeşlerim ta en başında başladığım hadisle bitirmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan gelen rivayette, Bukhari ve Müslüm'ün rivayeti, rivayetinde Allah Resulü selam el <gülüyor> iman bid'un ve suttun ev ve şube iman 60 küsür veya yetmiş küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah en aşağısı da yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyi gidermektir. Hayada imandan bir şubedir. Ki burada en üstünü Allah'ın tevhidine işaret ederken en ednası en aşağısı da Müslümanı her türlü ezadan e, korumaya eşaret etmektedir. Allah'a hamdü senalar olsun kardeşlerim. Buraya kadar kitabımızda 77 tane imanın şubesini inceledik Ve hepsi bunlar birer derecedir kardeşlerim. Ve hangi şubenin imanın şubesinden hangisi eksik olursa imanın o kısmı nedir? Eksik olur kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle gücümüz yettiği kadar bu tür şeyleri yapmayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim ki bunların birçoğu gördük. 77 tane şube Allah'ın emrettiği ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin hayatlarıyla e, yaşadıkları şeylerdir. Allah Azze ve Celle de bunları bilip hayatında e, yerine getiren, onu yaşayan onlar gibi inanıp onlar gibi yaşamayı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Allah Azze ve Celle hakka, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize hem dünyada hem de ahirette güzellik ver, iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sübhanekallâhumu bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estâgferuk ve